hayır versin. Sıkıntısı olanın sıkıntısını gidersin. Hasta olana Allah Azze ve Celle acil şifa versin. Bir daha hastalık yüzü görmesin. İhtiyacı olan insanın Allah ihtiyacını gidersin. Rabbim subhanahu ve teala bizlere taşıyamayacağımız yükü vermesin. Bizlere sevdiği insanların dostluklarını arkadaşlıklarını nasip etsin. Sapsak bile bize hayrı söyleyen, hayra sevk eden arkadaşlıklar nasip etsin. Ömrümüzü güzel, amelimizi bereketli kılsın. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, kaynaşmamızı iki tarafta da daim eylesin. Bizleri her türlü hastalıktan, her türlü fitneden, içten ve dıştan gelecek belalardan esirgesin. Evet kardeşlerim, bugün iman ve onun şubeleriyle alakalı dersimize devam edeceğiz. Biliyorsunuz iman dediğimizde şubelerine hiç girmeden iman bir teslimiyeti ve bu teslimiyet bir ikrarı bu ikrarda görünen bir ameli ister. Kuru kuruya iman ettim. Kuru kuruya teslim oldum. Kuru kuruya ben şuna inanıyorum. Ben Allah'a iman ediyorum deyip bunun zıttına hareket etme. Ben peygambere iman ediyorum deyip onun sözlerinin dışında amel etme. Hiçbir zaman o imanı geçerli. Ne yapmaz? Kılmaz. İman teslimiyeti, ikrarı ve ameli zorlar. Bunlar olmadığında Kur'an zaten bu fiiller işlendiğinde o fiili işleyene, bu fiiller işlenmediğinde o fiilleri işlemiyene koyduğu neler vardır isimler vardır. Yani sıfatlar vardır. ama maalesef insanlar kendilerine hiçbir zaman kötü bir sıfatı ne yapmaz yakıştırmaz. Her zaman kendilerini insanlar hayırda iyi de ve güzel de görür. Hatta ayeti kerimede Allah Azze ve Celle onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dediklerinde ne diyorlar? Biz ıslah edicileriz. Asıl bozguncu sizlersiniz derler diyor. Yani bu da imanın değil küfrün, fıskın, isyanın kana kana içtiği kalplerin nedir? Bir tezahürudur. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi diyor. Kardeşlerim iman, imanın şubeleri, imana taluk eden meseleler o kadar net ayrıntısına kadar ama kalbi, ama ikrarla, ama azalarla alakalı Kur'an'da ayetlerle, kıssalarla geçmişin meseleleriyle veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle en ince ayrıntısına kadar yani insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırma kaderle alakalı şahıslara karşı aileyle anlatıldığı halde ne hikmetse o kadar çok ihtilaf edilen ana maddelerinden talisine kadar o kadar sıkıntı içinde olan insanlar olmuş ki ve olmaya da devam ediyor ki bu da inandım diyen insanların bir duvarın elemanı gibi bir araya gelmesine ne yapıyor? Mani oluyor. Çünkü imandaki ihtilaf aynı zamanda bunun zıttı olan küfürdeki neye itama kadar insanı ne yapıyor? Götürüyor. Çünkü imanda olan müşkülat Karşıdakini küfre nedir? İtme manasına gelir. Onun için imanın ve şubelerinin çok iyi anlaşılması gerekir. Anlaşılmadığında ki çok sivri uç olarak çıkan haricileri biliyorsunuz. Ne yapmıştır? Alel ıtlak hem de namaz kıldıkları halde. Kıldıkları namazın yanında başkalarının namazını beğenmedikleri halde. Hem tuttukları oruçların veya nafile ibadetlerin yanında... Başkalarının ibadetini ne yapmışlar? Hafife almışlar ve onları alelıkla tekfir etmişlerdir. Bunu gören başka bir taife yine imanda müşkülata girmiş, alabildiğine yumuşamış ve mürciye sınıfına düşmüş ve bu da insanları gevşekliğe sürmüş. Diliyle iman ettim deyip amellen hiçbir şey yapmasa bile o insanları ne yapmış? İman dairesinde görmüşler. Bu da laşkalığa, ihlasızlığa, samimiyetsizliğe, her türlü başıboşluğa, hatta kim ne isterse istesin, bana neciliğe kadar ne yapmıştır? Gitmiştir. Onun için kardeşlerim imanın çok çok iyi anlaşılması gerekir. Bir de bazı meseleler vardır ki Aleykümselam Rahmetullah Taklidi Taassubi Olarak bu pislikler insanların yanında çok rahatlıkla yayılır. Şöyle düşünün. Daha önce biliyorsunuz Medine'ye giden hastalanırdı. Hastalık yayılırdı. Sebebi orada bir su vardı gidersiz bir yerden çıkar bir yerde böyle dururdu. Ve su durduğu yerde biliyorsunuz ne yapar? Hastalık yapar. Mikropların kaynağı olur, bataklık olur. Ama akarsu her zaman nedir? temizleyicidir. Hatta sahabeler Medine'ye hicret ettiklerinde hep orada ne yaptılar? Hastalandılar. Kimi o hastalığa dayanamayarak intihar edip kendini öldürenler bile ne yaptı? Çıktı. Ve oraya hicret ettiğinde aleyhissalatü vesselamın ilk işi Mekke'ye kendi kavmine neydi? Beddua etmek oldu. O güzel suları, o güzel havaları, o güzel şeyleri bırakıp beni burada yaşamaya mecbur ettiler diye Onları Allah'a havale etti ve onlar öyle bir hale geldi ki Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasındaki geçen o kavmin kıtlık yılları gibi onlar kıtlıkla karşı karşıya kaldılar. Oradan Mekke'nin o zamanki ulularından müşrikken Ebu Sufyan geldi. Senin kavmin artık çöllere çıktı. Oradaki bulduğu kemikleri kaynatıp yemeye başladı. Sen merhametli birisin dua et de Allah bu bedduayı üzerimizden kaldırsın diye ne yapmıştır? Aracı olmaya gelmiştir. Düşünün. Bu o Medine'nin ne hale geldiğini gösteriyor. İşte kardeşlerim Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam <Gülüyor> Buyurun Verdiğim misal Şunun için bu misali verdim. Hoş geldiniz kardeşler. Yaşar'a hoş geldin sana. Evet. Ömer aşağıda bir lamba patlakta. Hani Geldiğimde iş vereyim. Onu bir yapsan kadınlar şey yapıyor da. Kadın yok yok. Daha sonra aklında olsun diye söylüyorum. Evet. Bu misali neden verdim kardeşler? Bakın oradaki gideri olmayan, oradaki bir su, o güzelim bir şehri veya bir beldeyi, Yesribi, Medine'yi ne hale getirdi? Hastalık yuvasına, insanların hastalanmasına sebep oldu. İşte pis fikirler, taassup, o yörenin o meseleye karşı kör olması, taassuben ona inanması, aynı pisliğinde yeni doğan bir çocuğa dahi o sudan içtikleri gibi ne yapıyor? Sirayet ediyor. Düşünün mesela bizim yaşamış olduğumuz şu toplumda imanı anlatırlarken, İman esasları. Hanefi mezhebinin nasıl? Hı? Kalp tasdik edecek. Dil, ikrar. O kadar. Amel, imandan bir cüz mü değil mi? Değil. Sen asla bak, inkar etmediğin müddetçe müminsin derler. Namaz, namazın önemini bile anlatırlarken, namazı kıl bak kılmazsan, de şu kadar, kızgın sacın üzerinde kıldıracaklar, şöyle diyecekler, böyle birçok uydurdukları neler vardı? Kıssalar. Ve bakın Hanefi mezhebinde namaza o mezhepten olanın önemsediğini göremezsiniz. Sırt bu, taklidi bile olsa bu pislik buradan geliyor. Mezhebinin iman anlayışındaki yanlışlıktan kaynaklanıyor. Şafi mezhebine bakın. Bir şafi bulup da namazı terk eden hiç gördünüz mü? Hı? taklidi bile olsa orada şafi mezhebinin iman anlayışında amel imandan bir cüzdür ve namaz meselesi onlarda namazı terk eden kafirdir. Bir şafi mezhebinde takliden bu girmiştir. Namazı asla ne yapmazlar? Terk etmezler. Ve amellerinde nedir? Sadık. Bakın taklidin getirdiği hayır, taklidin getirdiği şer. Yani Hayır da şehirde var bunun. Ha o bu yandaki taklit daha büyük şehirlere de taşıyabiliyor mu? Taşıyor. O da ayrı bir şey. Ama bir suyun giderinin olmadığı gibi nasıl yayılıyorsa bu imandaki yanlış, sakat anlayışta aynı insanlara böyle ne yapmış? Yayılmış. Bakın ilk işleyeceğimiz birkaç hadiste bu Hanefi mezhebinin müşkülatını alıp toptan çöpe veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iman altmış küsur şubedir. İkinci rivayetimiz, iman altmış veya yetmiş küsur şubedir. Bunun en üstünü, la ilahe illallah, en aşağısı insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmek. hayada imandan bir şubedirdir. Evet, üçüncü rivayetimiz, iman yetmiş yedi şubedir. En üstünü şöyledir, şöyledir, şöyledir. Yani hadisleri cem yaparsak, iman bir bütünlüğümüş, şube şube miymiş? Şube şube. Hanefi mezhebinin görüşü ne yaptı? Bitti. Allah Ebu Hanife rahmet etsin. Keşke Hanefi mezhebini taklit edenler keşke diyorum bakın. Keşke onun gibi anlasalar. İmam Ebu Hanife tabi bilemiyorsun, Allah kendisinden razı olsun gerçekten. Akidesi sağlam hala onun akidedeki biz öğreticilerini, talebelerine öğretilerini ne yapıyoruz? Akide olarak öğreniyoruz. Fıkhıl ekber veya tahavi şerh-i imam Ebu Hanife'nin eseridir. Onun talebelerine öğrettiğidir. Ama ne hikmetse imanın anlaşılmasında imanın artmasını ve eksilmesini ne yapmamış kabul etmemiş. Ama keşke onun anladığı gibi anlasa şu topluluk. İşte şu rivayet, iman 60 veyahut bir rivayette 70 küsur şubedir. En üstünü, la ilahe illallah, en aşağısı insanlara eziyet veren bir şey nedir? İzale etmektir, hayata imandan bir şubedir diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki iman, şube, şube, küfür de, Şur be, şur be. Artar ve eksilir. Allah Ebu Hanife'ye rahmet etsin. Zannedersem o tevhidin tanımını imanla orada biraz özdeştirmiş. Biliyorsunuz tevhid artma ve eksilme ne yapmaz? Kabul etmez. Tevhidin artması nedir? Şürttür. Eksilmesi sıfatları inkardır veya tevildir ki o da ilhat ehlidir. Onun da öldürülmesi gerekir. Zannedersem burada bir sıkıntı doğmuş ama bunun dışında Allah kendisinden razı olsun, sıfatlar olsun, birçok mesele olsun, sahabeye bakışımız olsun, yani itikadi bütün meseleler olsun, biz Ebu Hanife'nin talebelerine öğrettiği, kaydelendirdiği hala o esere neyiz? muhtaç ve onun sıralamasıyla insanlara öğretiyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, İmam veya hakim ihtihat e, e, ettiğinde isabet ederse iki. Hata ederse bir vardır diyor. Biz gene kendisini hayırda görürüz. Veyahut Allah kendisinden razı olsun İmam Bukhari'nin e, mecmuasında topladığı eserde e, Harun hocamızın da tercüme ettiği, kazandırdığı kitapta da geldiği gibi kendisine geçmişlerden, geçmiş insanlardan sorulduğunda ki Ebu Hanife kastedilmiştir. Kendisi Haşr suresinin 10. ayetini söylemiş ve sukut etmiştir. Ayet-i kerimede Allah azze ve celle geçmiş ümmetlerden gelip geçenler için kalbimizde kin karez bırakma, onları rahmetinden yargıla demiştir. Ehli sünnetin geçmişteki alimler ve bilerek değil, hatayla yapmış oldukları hatalara karşı takınacağı tavır nedir? Budur kardeşlerim. Allah onlara karşı kalbimizde kin, garez bırakmasın, onları rahmetiyle yargılasın. Demiş. Ama maalesef tabii ki sıhhatli insanlar olduğu gibi hastalıklı insanlar da vardır. Sıhhatli kafalar olduğu gibi hastalıklı, Kafalar da vardır. Sıhhatli, iyi insanlar, iyi şeyler düşündüğü gibi hastalıklı insanlar da hastalıklı şeyler düşünerek alimler hakkında taana gidip, onlar hakkında şüphe oluşturup ve hatta onlar hakkında çirkin, çok kötü sözler söyleyen, iftiralar atan, hatta Ebu Hanife hakkında bile çok ağır söz söyleyen, itham eden insanlar da ne yapmıştır? Çıkmıştır. Bu da onların o sözü söyleyenlerin kendilerini birebir bağlayacağı nedir? Sözlerdir. Çünkü işleyeceğiz ileride şubelerle alakalı. Allah Resulü ve Selam. her kim birisine bir kafir derse ne olur? Yeri göğü dolaşır, karşıdakine gider, onda yoksa döner dolaşır. Kendini ne yapar? Bulur diyor. O yüzden kardeşlerim bir insanın hatasını hele hele alimse, Yaptığı hatayı söylemekte bir sakınca yoktur. Çünkü dinimiz hatalardan korunmuştur. Ama peygamberin dışında hatalardan korunan birini biliyor musunuz? En son masum olan insan kimdi? Allah Resulü aleyhissalatü Onun dışında masum olan birisi var mı? Tabii rafiziyseniz var. Niye diyorsunuz? Onlar da imamlar masum ya. Her söyledikleri Hayır, şeytanın var. Demek ki kardeşlerim, insan alim de olsa hata ne yapacak? Yapacak. Bizse, itiraf ettiğimizde ne yapacağız? Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetine götüreceğiz ve hakka tabi olacağız. Bunun dışında iman ehlinin seçeceği bir şey yok. Ama İhtiraf ettiğin bir meseleyi Allah'a ve Resul'una değil de, bunun dışında bu benden daha iyi bilir. Bunun sözü doğrudur tipinde, her kim olursa olsun bunun önünde arkasında daha değişik unvanları olursa olsun, götürdüğünüzde o insan doğru isabetli bile olsa hatadır. Yani o söylerse doğrudur derseniz. Ama Elbette ki zikir götüreceksiniz. Elbette ki bilen insana götüreceksiniz ama o derse doğrudur diye değil. Bu şekilde giderseniz, gidişiniz ve aldığınız cevap doğru bile olsa bu sizi yanlışa sevk edecektir. Çünkü orada belki isap ettiyseniz yarın sizi nereye götüreceğimiz siz bile, belki o bile ne yapamaz? Hesaplayamaz. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın, imanla, hakikatiyle alakalı e, meselelere bakacak olursak kitabımızın aslıyla iman kelimesi e, teslimiyet, korkunun zıttı, emin olma kelimesinden türeyen bir şeydir. Ve bunun manası ve böyle bir isimle anılmasının gayesi de bir şeyi tahkik ve tasdik etmedir. Yani gelen haberi doğruyu ya da yalanı ki gelen haber olabilir, içerebilir. Onları araştırıp doğruya tabi olma ve güven duyma, emniyet hissetme. iman kelimesi buradan türemiştir. Yani iman ettim, yani emin oldum. Bu doğru. Ben buna kesin kesin inandım demektir. Hani iman şube şubedir en üstünü ne dedik? La ilahe illallah. Şimdi ona da geleceğiz derste ileride. İman kelimesi şey... Tevhid kelimesinin de sırf telaffuzunun şartları var. Birincisi ilim. İkincisi neydi? Yakin. Şek ve tereddütün zıttı. Eğer Allah inancında Allah'ın isim ve sıfatlarında tereddüt olsa o sıfatsız da oluşur mu? İman da böyledir. Allah'a iman ettim deyip Allah'a ters düşen, Allah'a güven duymayan bir insanın imanı geçerli olur mu? Resul'a iman ettim diyorsun, tasdik ediyorsun, o yalan söylemez diyorsun, ondan gelene kabul ettim diyorsun, zıttına hareket ediyorsun. Bu iman geçerli olur mu? Kadere iman ettim diyorsun, başına gelen bir şeyde keşke yapmasaydım diyorsun. Bu senin kadere iman ettiğini gösterir mi? Veyahut çirkin oluyorsun, işlerin nasıl gitmiyor? Veyahut boşanıyorsun, çocuğun ölüyor, başına bir bela musibet geliyor. E Allah'ım bana bunu neden verdin diyorsun. E şimdi bu kadere iman oluyor mu? Onun için iman dediğimizde, teslimiyet dediğimizde dinden gelen bir şeyi ne yapacaksınız? Eğer dindense doğruya yani laf olsun diye ortalıkta konuşan doğruya değil Allah'tan ve Resulullah'ın sahih sözlerinden gelen ne yapacaksınız? Tasdik edeceksiniz. İkrar edeceksiniz ve hayatınıza ne yapacaksınız? Geçireceksiniz. Şek, şüphe, tereddüt ne yapmayacaksınız? Duymayacaksınız. İşte iman dediniz mi? Budur kardeşler. Bir emri veya yasağı işitip de ona itaat etmesi gerektiğini düşünen kişi böyle düşünerek bunu yerine getirmesi durumunda haksızlığa uğramadığından, kandırılmadığından veya kendisini ilgilendirmeyen bir şeyin Kendisinden istenmediğinden emin olmuş demektir ki kanaatı bu şekilde olan kişiye de şu şeye iman ettim diyen gibidir. Bundan da kasıt nefsimi iman ettirdim demek bu da nefsime falan şeyi yerleştirdim. Nefsim bunu ne yaptı? Kabul etti manasındadır. Maalesef bizim eksiğimiz burada. İman ettik dediğimizin karşılığını bilmiyoruz. Doğru mu? Neyi tasdik ettik? Bunun da farkında değiliz. Meleklere iman diyoruz. Melek inancından haberimiz yok. Kitaplara iman diyoruz. İşte kitap burada. Hangi biriniz bir kapağını açıp da sonuna kadar okuyor? Başucu kitabı mı yapıyorsunuz? Konuştuklarınızda Allah'ın ayetlerini mi gündeme getiriyorsunuz? Helal da haram da ölçü okunan ayetlerle hadislerlendir. Her sene Zekatın şeyini soruyor adam, namaz evlere şenlik, namazın ahkamı evlere şenlik. Öyleyse nefsime falan şeyi yerleştirdim, nefsime falan şeyi yükledim dediğiniz zaman artık o inanç sizde sözlü, fiili, tasdiki neyse onun hayata ne yapması geçmesi lazım. Peki bunu yapan insanlar olmuş mu? diyebiliriz. Ya hangimiz bunu yapabiliyor? Hangimiz bunu hayatına geçirebiliyor? Var mı bunlar geçiren? Var. Dünyadayken cennetten müjdelenmişler mi? İşleri dışları bir miymiş? Birbirlerini sevmişler mi? Sevmişler. Ne için? Çıkar için mi? Hayır. Vallahi o topluluk bizim aramızda olsun. Ben çok merak ediyorum. Kimi siyah, simsiyah, kimi köle, kimi beyaz, kimi zengin, kimi fakir. Yani nasıl birleşirler bilmiyorum. Bazen siyah arkadaşlar geliyor aramıza değil mi? Benim torun da dahi şöyle bakıyor. Siyah görmemiş çocuk. Yani insanlara ne yapıyor? Bir değişik geliyor. Bunu sosyala al. Ona kızını verir misin? Versen hanımın verir mi? verdin. Baban, annen, sülalen razı olur mu? Yani bir düşünün. Sadece kafada düşünün. Ama onlar veriyordu. Onlar kendileri teklif ediyordu. Gel kızımı al diye. Yapıyor muydu? Peki buna iten, sağlayan neydi? İşte ben nefsime bunu yükledim deme. Ben buna inandım diyen insanlar bunu yaptı kardeşlerim. Yani anlatmak istediğim şu. Burada iman ettim dediğin zaman ben buna inandım, ben bunu nefsime yükledim dediğin zaman bunun da senden bir tezahürü olacak. Ama dilden, ama azalardan bunu göstermek zorundasın. Göstermediğin zaman bunda başka sıkıntılar vardır kardeşler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İman ettim sözünün başka bir manası da bana bir şey haber verene veya bir şeye davet edene onu yalanlamadan, ona muhalif olmadan inandım. Bunu da açık bir şekilde dile getirip, tasdik edip kabul ediyorum demektir. Hatta hatırlarsanız İbni Kayyım'ın güzel bir eseri var. Allah kendisinden razı olsun. Orada çok güzel bir misal veriyorum. Birisi gelse şimdi buraya, kapıyı açsa ve dese ki doğru söyleyen, yalan söylemesi, hiç görülmemiş bir insan. Mesela Evdar kardeşimiz, Allah kendisinden razı olsun. Veyahut Murat kardeşimiz dışarıdan geldi. Veyahut Recep kardeşimiz kapıyı açtı. Hepsini seviyoruz, tanıyoruz. Değil mi? Tasdik ettiğimiz, güvendiğimiz arkadaşlar. Ey cemaat ev yanıyor. Burası yanıyor. Burayı terk edin. Eğer biraz daha durursanız alevler, burayı da saracak deseniz, dese. Ve biz sen Hakikaten doğru söylüyor. Biz senin haberine de inanıyoruz. Ama biz burada oturacağız mı dersiniz? Yoksa gelen haberciye kulak verip, tasdik edip onun sözüyle amel mi dersiniz? Hangisi? Öyleyse iman ettim diyen, o gelen davetçinin getirdiğini tasdik eden, onun sözlerine göre ne yapması? Amel etmesi gerekir. Amel etmiyorsa ne duruma düşer? Bir yalancı duruma bir şey. İlk imtihanda ne yapmış? Tasdik ettiğini söylediği halde o sözün gereğiyle ne yapmıyor? Amel etmiyor. İşte bu imanı zedeliyor. İmtihanın kaybedilmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Tasdik anlamında kullanan iman da hep bu manadadır kardeşlerim. Mesela Allah'a imanın ispatı onun varlığını itiraf edip iman etme emirlerini kabul etme ve itaat etmedir. Peygamber'e imanın ispatı da peygamberliğini kabul etme, peygare, peygambere iman, ona tabi olma ve onun söylediklerini kabul edip itaat etmektir. Yani imanın hakikati nedir? Budur. Bakın bunun da örneğini hepiniz diğer derslerden de hatırlayacak olursanız ki burada artık derli toplu ve düzgün şekilde gidiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yavrum bir süre ver oradan ya. Medine'ye gittiğinde orada kitap ehli vardı değil mi? Yani diğer sınıfları söylemiyorum. Yahudiler ve Hristiyanların hem de alimleri vardı. Bunlar ne diyorlardı? Allah'a iman et. Biz Allah'ı çok seviyoruz diyorlardı. Ve Muhammed'i sevmiyoruz. Musa Resulullah öbürü? İsa Resulullah diyorlardı. Allah razı olsun. Rabbim subhanahu ve teala ayetlerini indirdi. Ne dedi? Beni çok mu seviyorsunuz? Bakın. Sevgiyi Resuluna tabi olmaya itti. Kimi? Kitap ehliyi. Belki ayetin inişi hususi ama itibarı umumdur kardeşlerim. Bunu anladınız mı? Hususi bir sebeple belki bir kitap söylediği bir sözden inebilir ama bu bütün herkesi ne yapar? Bağlayan bir ayet-i kerimedir. Sen Resul'a yani Allah'a seviyorum, Allah'a sevgi duyuyorum diyorsan peygambere tabi olman gerekiyor ki sevgini ispat edesin. Çünkü Allah buna kayıtlı kılmış. Öyleyse iman ettim deyip de peygamberin getirdiğinin dışında zıttında bir hareket ediyorsan sözünde, fiilinde, hareketinde, düşüncende, taasubunda o zaman Peygamber'e iman ettim sözünü sen sözünle, fiilinle ne yapıyorsun? Yalanlıyorsun. Adam şimdi geliyor soruyor. Örneklere girelim. Önce acıtmayanlara girelim. Bir hilal meselesi. Ne diyor peygambere iman? Hilal gör. Oruç tut. hilali gör. Ama fakat Lakin teleskop var. Çağdaş hallerdeyiz. Gökler inceleniyor. Değil mi? Ben çıplak gözden görmezsem olmaz. Böyle salaklar da çıkıyor. Teleskopla görüldü. Lakin ben çıplak gözden göremedim. O yüzden ben başlamayacağım. Görünce başlayacağım diyen cinniler de var. Bunlar da mevcut aramızda. E Peygamber'e imanın gereği neyi getiriyor? Hilal'i gör oruç tutu. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril geldi şu Kabe'de bana namazı talim ettirdi. Sonra devamında ne diyor? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diyor. Anlatmıyor. Tek birden selama kadar fiil olarak gösteriyor mu? Gösteriyor. Ve yaşamı boyunca insanlara hem fiili hem sözlü bunu öğretiyor mu? Öğretiyor. Şimdi birisi tutup da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın emrini bırakıp da. Neye göre kılıyor? Hayır, mesela böyle kalıyor diyorum. Sen Şafin Mesep. Maliki böyle işte şu. Bunu dersen peygambere iman nereye gidiyor şimdi? Hı? Nereye gidiyor? Onun için iman deyince basit bir olay değil kardeşlerim. Basit bir şey değil. Ben ondan gelen her şeyi tasdik ettim. Bitti. Bakın sohbetten önce bir mesele konuşuyorduk. Deve eti falan girdi araya. Deve ile alakalı bazı meseleler. Abdest bozucu meselelerden bir tanesi nedir? Deve eti yemek. Açık ve net mi? Net. Şaibe var mı? Yok hadis var. Bitti. Neden? Nasıl? Sorusu sorabilir misin? Müslümansan soramazsın. Ama bunun dışında hangi sınıftaysan hırlı hırsız artık kıllık neyse sorarsın. İşte şu sebepten bu şöyleydi. Onu da ahirette gidince görürsün. Deve etin yiğidini bozulur. Bu imanının tasdikinin gereği olan nedir? Bir şeydir. Öyleyse bütün ibadetlerde nedir? Böyle olmalı. Bugün hacca giden nasıl hac yapıyor har? Evlere şenlik. Arafat'ta, Müzdelife'de ibadet şekilleri hepsi değişti. Geceleme kalmadı. Beş yıldızlı otellerde kalıp sabaha karşı gelmeler. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın öğrettiği ibadet şekli gitti. Yerine ne geldi? İnsanların nefsine, sözlerine göre iman. Yani bu iman anlayışını ne yapar? Zedeler. Öyleyse iman ettik dedin mi? Bunun bir yönü var kardeşlerim. Bunun bir bedeli var. Bunun bir ameli var. Ve senin sana verdiği bir sıfatı var. Müminlik sıfatı, Müslümanlık sıfatı, fasıklık sıfatı, münafıklık sıfatı, müşriklik, kafirlik sıfatı var mı? Var. Öyleyse bu iman güzel anlaşılmalı. Anlaşılmadığı zaman bugün şu yaşamış olduğumuz toplumda Birisi birine iman ehli derken aynı insanı küfre itham eden var mı? Var. Birisi müminlikten anılırken aynı insana müşrik damgası vuranlar var. Öyleyse bu karmaşanın nereden kaynaklandığını güzel yakalamak için ilim etmeniz gerekir. Tastik ettiğinizi, kabul ettiğinizi iyi anlamanız lazım. Dün internette bir yazı gördüm. Cümle şöyle, çok şeytani bir yazı ama maalesef bizim taraftaki insanlar da o sözü doğru olarak kabul etmiş koymuş. Diyor ki o şeytan, öğrendiğiniz doğruları size öğretenle doğrulamaya çalışmayın. Bunu anladınız mı? Kendini ve dinini satan bir adamın sözü bu. Ama bunu anlayan ne kadar güzel bir söz diyor bakın. Ya arkadaşlar, bu ashab Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın attığı adıma bakmadım. mı? Yediği yemek şekline kadar onu taklit etmedi mi? Tuvalete hangi ayakla girdi, hangi ayakla çıktı dikkat etmedi mi? her şeyini o asap kimden öğrendin bu sözü söyleyen ben namusuzum ben ahlaksızım Ben de her şey var manasında kullanıyor ama onu onu gören ne kadar güzel bir söztir toplum ne kadar değişmiş değil mi bizim için örnek Allah Allah Vesselam. Tabii ki ben onun doğrusuna bakacağım ama sana da bakacağım. Anlattığın hayatında mı? Değil mi? Bugün senin bir müşkülatın olduğunda kime gidiyorsun? İşin içinden çıkamadığında kime gidiyorsun? Güvenemediğin bir insana, yolda seni bırakacak bir insana, satacak bir insana, sırlarını açığa verecek bir insana sen güven duyabilir misin? Dinini ondan öğrenebilir misin? Demek ki kardeşler iman ve iman esasları öyle basit meseleler değil. Öyleyse Müslüm'ün mukaddimesinde de geldiği gibi ne diyor? Şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Kimden aldığınıza dikkat edin. Diyor. Dinimiz bunu gösteriyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah'a ve Resulüne imanın manası olan tasdikin gizli bir yönü de vardır ki o da kalpte olandır. Buna da ne denir? İhtikat denir. O da şek ve şüpheyi ne yapmaz? Götürmez. Onun da açık yönü dille ne yapma söylenmelidir. Ve buna da ikrar, şahadet denir dinde. Bu şekilde Allah'a ve Resuluna iman gizli ve açık olmak üzere iki şekildedir. Gizli olan ibadetlerin ancak onunla caiz olduğu niyetlere bağlıdır. Ameller niyetlere bağlıdır. Ama niyetin ne yapması? Halis olması gerekir. Burada da iki soru sorulur. Bunu neden işliyorsun? Allah için. Nasıl? Allah Resulü nasıl yapmışsa öyledir. Bu ibadetlerin geçerli olmasında nedir? Asıl ölçülerdir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine ehl-i sünnet alimlerimiz imandan bahsederken derler ki, Allah'a ve Resulüne iman, kişiyi küfürden imana taşıyan asıldır. Allah'a ve Resulüne iman, kemaliyle imanın kemale erdiği, eksikliğiyle imanın eksildiği feri bir şeydir. Bunun da manası, kişi salih amel işledikçe imanı ne yapar? Artar. Masi ve günah işledikçe iman ne yapar? Eksilir. Mesela Haya imandan bir şubedir diyor ya, Haya'nın artma ve eksilmesi nasıl oluyor biliyor musunuz? He? İmanın artması, şubelerinin artması aynı zamanda neyi artırır? Haya'nın artmasına sebep olur. Küfrün, fıskın, isyanın artması ne olur? Haya'nın eksilmesine de nedir? Bir sebeptir. Bak ilk zikrettiğimiz hadiste çok önemli mesajlar vardır yakalayabilene kardeşlerim. Çünkü haya imanın, salih amelin artmasıyla oluşur. Müminin hayası değme keyfine. Ama imanı eksik olan insanların neydir? Bakışları, konuşmaları, duruşları, amelleri hep hayasızlardır. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Rabbim bizlere hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan eylesin. Kişi gücü yettiği şekilde amelleri ve dinin emirlerini ne yapması yerine getirmesi gerekir kardeşlerim. Burada da bazı meseleler var. Bakın mesela ileride gelecek ama burada şu anda işlenmesi gereken de bir nokta var senin bir şey yanlar çıkıyor. Ee, bir adam geldi diyor, Arvuzlısı gibi konuşuyordu diyor. Ne dediğini anlamıyorduk diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bazı sorular soruyor. Hatırlıyor musunuz İmam baplarında. Senin diyor bize elçin geldi. Günde beş vakit namazın olduğunu haber verdi diyor. Bunu sana diyor. Allah memretti. İşte senin erçin bize senede bir ay Ramazan orucundan işte bazı şeylerden. Bunu sana Allah mı emretti? Evet. Hepsinin akabinde de ne diyor? Bundan başka var mı? Ne diyor Ali İsla vesselam? Dilersen nafile ediyor. Bakın adam diyor ki giderken ben buna yani farzlara ne bir şey eklerim ne de bir şey çıkarırım deyip gidiyor. Ne diyor ve vesselam? Eğer adam sözünde durursa cennet ona haktır diyor. İşte bu noktada asıllarda titiz olacaksınız arkadaşlar. Anlatabildim mi? Allah'ın emrettiği bu farzlarda gevşek olmayacaksınız. Bunu anladınız mı? İşte bunlara dikkat ettiğinizde o zaman diğerlerine hassasiyet, diğerlerine sarılma da gündeme geliyor. Ama asıllara dikkat etmeyen insanlara bakın Furaat'ta pirifani olurlar. Adam gider zikir diye bir yerlere kapılır. Tesbih diye çeker. Birilerine Allah diye tapınır. Her dediklerini yapar. Allah'tan çok onlardan korkar. Onların sözünü Allah'ın Resulü'nün Allah'ın ve onun Resulü'nün sözünün üstünde koyarlar. Ama Allah'ın ve onun Resulü'nün sözü o kadar değerli olmaz. Onun için Asıl olan farzlara ne yapacaksınız? Hassasiyetle üzerinde duracaksınız. Ve hatta gelen Bukhari'deki bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz şöyle buyurdu diyerek ne yapıyor? Kulun bana farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle. Ama bak önce ne? Yaklaşma. Aleykümselamu Aleykümselamu Aleykümselam. Farzlarla. Nafilelerle daha çok. Sonra... Kolum ne isterse ben onu yerine getiririm. Bak bir de bedeli var. Hani sohbetten önce bir arkadaşımız diyor ki ben dua ettim de kabul olmak. Lan sen işte farzları bir yerine getir. Nafilelerle de Allah sen her istediğini yerine getireceğini söylüyor. Allah vaadinden dönmüş mü? Ah bir şey hariç diyor. Ölüm diyor. Onu ben ezelde öyle taktım. Onun dışında kul benden ne ister, Onu ne yapacağım Vereceğim ama bak burada Senden de istediğine varmış fazla işte iman Ettim diyen insan Asılları ne yapacak Bilecek ve o imanı Yerine ne yapacak getirecek Allah hepimize hayır versin Hayırdan ayırmasın kardeşlerim Evet Kalp ile tasdik edip Dil ile ikrar etme Azalarla gösterme bu da nedir? imanın gereğidir. Bakın ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Allah'a bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına gönderilene, Musa ve İsa'ya verilene, Rabları tarafından peygamberlerine verilene, onları birbirinden ayırt etmeyerek inandık ve biz ona teslim olanlar değil buyurarak müminlerin Allah'a iman eden demelerini emretti diyor. Yine bedeviler inandık dediler, siz inanmadınız, İslam olduk deyin, inanç henüz gönüllerinize yerleşmedi. Bakın bu iki ayette kardeşlerim, itikattan âri mücerred inandık sözü, iman için yeterli ne yapılmamıştır Kılınmamıştır. Mesela ikinci ayet-i kerimede, Bedeviler ne diyordu? Şu Muhammed'le ile arasında şu olaylar netleşene kadar biz Muhammed'den yana olalım. Onlar gibi namaz kılalım. Onların yaptıklarını biz de yapalım. Sonra kim kazanırsa ona göre yönümüzü tayin ederiz. Çünkü kendileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yakın insanlardı oradakiler. Ne diyorlardı? İnandık. Ne yapıyorlardı? Onlar gibi namaz kılıyorlar. Onların istediklerini. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetten onların ikrarlarını ne yaptı? Geçerli kalmadı. Siz kalbinizden ne yapmadınız? Tastik etmediniz. Öyleyse tasdik etmediniz bir şeyi dilinizden ikrar bile etseniz bu geçerli değil. Demek ki imanın ilk merhalesi nerede başlıyormuş? Kalp. Şeksiz, şüphesiz tasdik edecek. O tasdik ettiğini dil ikrar edecek. O tasdik ettiğini ikrar eden dil azalarla ne yapacak? Gösterecek ki o iman geçerli olsun. Mesela tablo yapıp gösteriyorduk daha önce hatırlıyor musunuz? İmanı anlatırken nasıl anlatıyorduk biz kardeşler? he Bakın çizelgi olarak da Ferdi olarak da Kalp tasdik edecek Doğru mu? Dil ikrar edecek Azalar ne yapacak? Gösterecek Kalp tasdik ediyor Dil ikrar ediyor Aza gösteriyor Ne deniyor buna? Mümin. Mümin deniyor Doğru mu? Kalp tasdik etmiyor ama Dil tasdik ediyor Aza tasdik ediyor Buna ne deniyor? Münafık deniyor Kalp tasdik ediyor ama bir şeyi daha tasdik ediyor. Dil ikrar ediyor, ağza gösteriyor. Buna ne deniyor? Müşrik deniyor. Kalp tasdik etmiyor, dil tasdik etmiyor, aza tasdik etmiyor. Buna ne deniyor? Kafir deniyor. Anladınız mı şimdi imanın ne kadar önemli? İmanın getirdiğinin insana lehtal ehteki sıfatların ne olduğunu anladınız mı? Şimdi ha şu Şimdi Allah Azze ve Celle kimi seviyor? Ya eyyühellezine amen diyor. Ey iman edenler diyor. Cennete kimin gireceğini söylüyor? Bunları söylüyor. Peki münafıklardan bahsederken kafirlerden bahsederken müşriklerden bahsederken cenneti onlara haram kılacağını söylüyor mu? Öyleyse imanı Güzel anlayacağız. İmana zulüm bulaştırıp Allah muhafaza müşrik ya şirk ehli durumuna düşmeyeceğiz. Kalbimiz tasdik etmediği halde ben de inandım deyip insanları ve Allah'ı veyahut Allah'ı ve insanları kandırmaya çalışmayacağız. Onun için imanın güzel anlaşılması gerekir kardeşlerim. Mekke'de münafık var mıydı? Niye yoktu? İman yok muydu orada? Hı? Orada çile vardı. Sıkıntı vardı. İmanın bir bedeli vardı. İmanın bir ispatı vardı. Ha niye giriyorsun bu şeylere hoca? Niye bizi sıkıntıya sokuyorsun demeyin. Düşünün. Şimdi biz imanın bedeli bizde yok mu? Ha? İmanın bir imtihanı yok mu? Niye gevşiyoruz yani? Niye bu münafıklar Medine'de çıktı, bu kafirler, müşrikler? He? Niye burada çıktı ortaya? Niye kendini Mekke'de görmek istemiyorsun arkadaşım? He? Kardeşim niye görmek istemiyorsun? Sen cennete talip değil misin? Sen cenneti arzulamıyor musun? Allah'ın rahmetine, Allah'ın sonuna kadar açtığı kapılarını birçok şu şundan girer, şu şundan girer dediği yere neden talip olmuyorsun? Bu imtihan ona var da sana yok mu? Mekke'de olan imtihan bugün burada yok mu? Senin bulunduğun yerde belki olmaz ama Suriye'de var. Irak'ta var. Arakan'da var. Yani o oraya gelen bela musibet senin buraya gelmeyeceğini mi söyleyen var? He? Sırf Rabbim Allah'tır deyip de kafasına sıkılan insanlar yok mu içinde? Var. Öyleyse demek ki bu imtihan bitmemiş. O sıkıntılar, bu bedeller ne yapmamış? Bitmemiş. Kendimizi Medine'de gibi görmeyelim arkadaşlar. İmanın nesi var? Bir bedeli var. Tasdik'in bir ikrarı, amellerin bir göstergesi var. Dinini ishar etmek zorundasın. Allah'ın sevdiğini seveceksin, sevmediğini sevmeyeceksin. Allah'ın reddettiğini sen de reddedeceksin. Ama bugün böyle mi durumlar? Bugün biz şu hallere düşmüşsek dünyada imanın imtihanda kaybedildiği noktalardan düşmüşüz. Ve hiç imanımızı sorgulamamışız. Amelimizi ne yapmamışız? Sorgulamamışız. Başımıza bir bela geldiğinde Allah bunu niye veriyor diye müşrikler gibi sızlanmaya başlamışız. Ama ayeti kerimede Allah Azze ve Celle ile alakalı gelen ayette ne diyor? Allah size... İyiliği murad eder. Kötülükler sizin kendi ellerinizden işlediklerinizdendir. Yani iyilikler Allah'tan. Kötülükler senden, senden kaynaklanan şeylerdir. Ama maalesef biz bunu bile ne yaparız? Allah'a hitap ederiz. Rabbim bizlere hayır versin. Yine ayeti hadis-i şerifte Ebu Hureyre'den gelen rivayette insanlar la ilahe illallah diyene kadar onlarla savaşmam emrolundu. Bunu söyledikleri zaman İslam'ın hakkı dışında canlarını, mallarını benden korumuş olurlar. Sonra onların gizli hesabı niyetleri Allah'a aittir diyor. Yine devam eden rivayette Ebu Hureydeden radıyallahu anh'dan gelen rivayette Ali sallallahu aleyhi ve insanlar la ilahe illallah diyene kadar onlarla savaşmam emredildi. Eğer la ilahe illallah deyip bana getirdiğim şeylere iman ederlerse İslam'ın hakkı dışında canlarını benden korumuş olurlar. Sonra onların gizli hesabı, niyetleri Allah'a aittir. Evet. Yine buradaki hadisin ziyadeliğinde şöyle bir şey geliyor. Ebu Hireyre'den gelen rivayette bu hadisin devamında git ve kalben yakinen şeksiz, şüphesiz Allah'tan başka ilah yoktur diye şehadet getireni cennetten ne yap? Müşteridir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim bu ve bunun gibi rivayetler kalbin tasdiki imanda nedir? Çok çok önemlidir. Ve bu tasdikin birinci merhalesi nedir? Allah Azze ve Celle'yi birleme, onun dışında bir ilahı kabul etmeme, ileri merhalede tevhid meselesinde gelecek, la ilahe illallah dediğimizde, başı nefi, sonu ispatla biten bir kelimedir ki, vardır ilah deyip, biri kabul ettiğinde, diğer ilahları ne yapma? Reddetmedir. Çünkü ilah kavramına şöyle bir baktığımızda, ibadet edilen varlık. Bu ibadet edilen varlığın yanında, dünya, kadın, Salih insan, kafir bir insan, taş, yani birçok para, mal, mülk ilah olmuş mu? Olmuş. La ilahe illallah dediğinde o ilahları ne yapacaksın? Reddedeceksin. Ki bir olana ne yapasın? Tabi olasın. Onun için kalpte bu öyle bir tasdik olacak ki, aynen ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi, onlar Allah'ı sever gibi birlerini severler. Asla onu yapmadan hoşnut ne yapmazlar? Olmazlar. Diyor. Ama müminler sadece kimi sever? Allah'ı sever. Veyahut onlara gelin bunlara tapmayın dediğinizde biz bunlara tapmıyoruz ki derler. Ama onların ilahlarına güzel söz söylediğinde sana ürfetten baktığını, onların ilahlarına bir şey söylediğinde ise sana düşmanca baktıklarını görürsün. Hani ilah edilmiyordunuz? Allah hepimize hayır versin. Demek ki La ilahe illallah derken bu ne olacak? Kalpten şeksiz ve şüphesiz olacak. Ama şunun gibi olmayacak. La ilahe illallah Yani hani birileri aynı bu kelimeyi ne yapıyorlar? Başlıyorlar. Ondan sonra sesi En sadık hayvanlardan kim var? Köpekler Köpekler gibi çıkarmaya baş. Böyle zikir çekiyorlar Duydunuz mu? Yani ettikleri la ilahe illallah ha Belki birileri bunu dalga Birileri şey gibi anlar ama Ne hale getirmiş şeytan İnsanları nasıl oyuncak haline getirmiş bir bak Allah Resulü'nden örnek almayan Güya bunlar çok edepli, terbiyeli, kendilerini kurtaran, ceplerine koyup da böyle sırattan şimşek gibi geçiren şeyhleri, onlara köpekteki on tane sadakati öğretir, köpekten sadakat alırlar. Ya sizin için örnek Allah'ın Resulü değil Niye ondan almıyorsunuz? Ona tabi olan, sahabeden neden almıyorsunuz da gidip de bir köpekten alıyorsunuz, havlayan, hırlayan. Değil mi? İşte insan, insan sıfatını kaybederse elbette ki neyi görürse onu alacak. Evet. Allah kendisinden razı olsun. Hasan-ı Basri, hocalarının birinden şöyle naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam, kişinin kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Diyor. Demek ki kalbin, doğru olması imanın düzgün tasdikinden kaynaklanıyor başka bir rivayetle bu hadisi açacak olursak hadisin sonlarına doğru vücutta bir et parçası var o düzeldi mi her şey düzeliyor dilde düzeliyor, gözde düzeliyor gönülde düzeliyor her şey ne yapıyor düzeliyor ama o et parçası dediğimiz yani kalp bozuldu mu Artık o her tarafa ne yapıyor? Sirayet ediyor ve bozuyor. İşte Allah Resulü ve Vesselam kişinin kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz diyor. Ve dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Şöyle bir rivayetten bir açıklık daha getirelim. Allah Resulü ve Vesselam kişi diyor doğru söyleye söyleye söyleye ne yapar? Allah onu doğrulardan kabul eder ve onu artık o doğru da cennete götürür diyor. Kişi diyor yalan söyleye söyleye söyleye ne olur? Allah onu yalancılardan yazar. O yalanda insan nereye götürür? Cehenneme götürür. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Yine gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu diliyle ikrar edip kalbi de buna mutmain olan kişiye cehennem ateşi dokanmaz. Bunu anladınız mı? Şimdi bir kaide var. Mutlakın mukayyete hamledilmesi gibi. Kaçta başladık? Bir saat oldu mu? Tamam mı? Devam mı? Bazen insan kaptırıp gidiyor. Uyuyanlar yok değil mi? Tamam. Şu kaydayı tamamlayalım o zaman. Şimdi hadis-i şerifimiz neydi? Son okuduğumuz. Kişi kalben yakine şeksiz ve şüphesiz La ilahe illallah Muhammeden Resulullah derse nereye girer? Cehennem ateşi bunu haram kılar. Şimdi burada ibadet çıplak geldi. Ben Muhammeden Resul'da ekledim. Şimdi kişi, şeksiz, şüphesiz bu sözü söylerse, cennete girer sözüyle, adam yola çıksa, Muhammeden Resulullah demese girer mi? Ama hadiste girer diyor. Değil mi şimdi çıplak gelirse? İhlaslan demezse, yakinen demezse, ondan gelenleri tasdik etmezse de mi girer? İşte burada Alimlerimiz şöyle bir kayıda koymuş. Mutlak olan kişi la ilahe illallah derse Allah ona cehennem ateşini ne yapar? Haram kılar. Diyor. Ama şu kayıtlara uyarsa Muhammeden Resulullah derse. Bunun dışında bir şey eklemezse. İhlasla derse ki bunların hepsini teker teker biliyorsunuz ayet ve hadislerden neyi var? Delili var. Bunları derse işte o zaman cennete ne yapabilir? Girebilir. Çıplak olarak bu sözü söyleyen insan o an için aynı. Usama hadisini hatırlıyor musunuz? Hani bir savaşta böyle tam e, oturma halinde tam birbirimizden kopmamıştık ama müşrikler de bolca etraftalardı. İşte bir tanesi gizlice geldi bir sahabeyi öldürdü kaçtı öldürdü kaçtı. Üçüncüde ya da dördüncüde ben onu yakaladım. Tam onu öldürecektim la ilahe. İllallah dedi ama ben yine de o kardeşlerimi öldürdüğü için, şehit ettiği için ben de onu ne yaptım? Vurdum öldürdüm diyor. Sonra ortalık sulh olduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor ve ne diyor? Ben böyle böyle bir şey oldu La İlahe illallah dedi ama vurdum, öldürdüm. Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Sen diyor La İlahe illallah diyerek benim öldürdüm diyor. Demek ki bu kelime çıplak olarak söylense bile bir şey var. Tesiri var, kabulü var, senin yapmak gereken bir şeyler var. Nasıl bu adam biraz sonra bunun şeyiyle amel edip etmediğinde kendini ortaya ne yapacak? Koyacak. Ey Allah'ın Resulü korkudan dedi. kalbini mi yardım diyor? Allah hepimize hayır versin. Demek ki kalbin ki. Ve o tasdikin dilden ikrarı imanda nedir? Çok çok önemlidir. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. İmanı taklitten tahkikine çevirsin. İmanın hakikatiyle amel eden samimi kullardan eylesin bizler. Rabbim imanımızı artırsın. İmanımızı artıracak amelleri bizlere sevdirsin. İman eden samimi kullarla Bizleri haşir meşir eylesin. O ashabın ahlakıyla Ahlaklanmayı Onların kardeşliği gibi bizlere Kardeşliği nasip etsin İçimizden Rabbani alimlerin Çıkmasını ve bizlere Hayrı öğretirken kendilerinin de Edepli, ahlaklı ve bunlara Uyan insanlar olmasını Nasip etsin İnşallah bir dahaki Ders kaldığımız yerden Devam ederiz Sufanike Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etöbüle. Velhamdülillahi rabbil âlemin.